Değerli Burç dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Değerli hocamız Nurullah Dağ ile birlikteyiz. Hocamız Kur'an'ın fonetik yapısı ve en önemlisi etnomüzikolojik yapısı üzerine araştırmalar yapıyor, makaleler yazıyor ve... Mısır özelinde Karilerin hayatları hakkında malumat ediniyor hocamız yıllardan beri bu işin takipçisi ve inşallah önümüzdeki yıllarda da bu konuda belki de Türkiye'de ender söz e sahibi olan hocalarımızdan biri olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Yani bu iltifatlarınız için teşekkür ederiz. İnşallah layık oluruz Kur'an'ın kıraatine, tilavet sanatına inşallah layık oluruz. E, i̇nsanlara bir şeyler aktarabilmenin tabi çabası içerisinde oluyoruz. Ümit ediyoruz ki böyle eksik ifadeler serdetmiyoruzdur. etmiyoruzdur. Ama Kur'an tilavet sanatı bir yorumdur diyoruz her zaman, bir yorumdur. Biz gücümüz nispetinde bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bu coğrafyadan, bizim milletimizden bu kıraat sahasına, tilavet sanatına gönül veren ben nice bilgili, kabiliyetli insanların da olabileceğini düşünüyorum. Ve ümit ediyorum ki inşallah Türkiye'de belki bu bir ön ayak oldu. Ön ayak ol, olduk denilir yani evet. Anadolu tabiriyle. İnşallah bundan sonrası gelir diye ben düşünüyorum. İnşallah hocam. Çünkü çok ilgisi alakası var bu işe. Evet. Çünkü çok merak ediyorlar yani bunlar nasıl okuyor? İşte böyle okuyor yani şu sanat sistemine göre okuyorlar diyoruz bizde. Şu sabah makamının bakın seyirleri bu diyoruz. Ras makamının seyirleri bu diyoruz. Nihav entilmesine geçkileri bunlardır diyoruz. Ve bunlara göre manasını da dikkat alarak işte böyle okuyorlar diyoruz. Evet. Bunun çabası içerisindeyiz. Bu, bu öğretinin çabası içerisindeyiz. Evet hocam yine programımızın başında Mahmudu Ali Benna'dan Kehf suresi 32. ayetten itibaren dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَخَذِهِ مَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْذَابِ جَنَّتَيْنِ Oh. <laughs>